198. konu, Cerir bin Abdullah'ın İslam Erkan'ı ve her Müslümana nasihatta bulunmak üzerine biat etmesi, Cerir şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e namazı kılmak, zekatı vermek ve her Müslümana nasihatta bulunmak üzere biat ettim, ona ey Allah'ın Resulü, bana şart koş, çünkü sen herkesten daha iyi bilirsin, dedim.